انما هي الاختام وان اقل الحديث في كتاب الله اكثر الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشأن الامور المتفاتها وكل متفتح نباه وكل دليل كل الدلاله وكل, دلالة وكل, دلالة وكل, دلالة وكل دلالة في <gülüyor> çok باليتبع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال Dünyanın ve âhvetin hayırlarına, rahmetine, cümlemizi maide eylesin, cennetiyle cemalinde müşerret eylesin, hadiri ödülüne komşu edersin. Şu mübarek camiye geldiniz, pazar gün, güzel havada, pisliği, ve elini terk Maşallah. Allah yolundan her zaman böyle fedaati olmayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek haberi çeriflerine okumak için yapıyoruz bu dersleri. Oradan da bilginiz tepey yüz Resulullah Efendimizin şefaatine nail olmak, ahirette adımız Bizi ona komşu ödesin, dünyada yolundan ayırmasın, ahirette de yolundan ayırmasın. Allah hepimizden razı olsun. Ve hadisi şerefenin okumasına geçmeden önce Peygamber Efendimiz'in ruh-i tatiline hediye olsun diye. Hesair enbiya verirsenin ve cümle evliye Allah'ın, Peygamber Efendimiz'in ashab-ı kiramının hittası olmak üzere. Peygamber Efendimiz'in maniz-i maris-i sadat ve meşahit-elik eminemizin, Ebedek-i Siddet ve El-Him-i Taza'dan hesair Muhammed Sa'id-i kadar Cülla silsilelerimizde isimleri yazılı Hüzeran ödemiş, silsilelerimize bağlı e, tarikat kardeşlerimizin büyüklerimizden ruhlanma hediye olsun diye. Bu hadisi şerefleri bize makin ve rüayeti ödemiş olan Cine, alimlerin, ve alimlerinin varilerini ruhlanma ve hasreten okuduğumuz kitabı tertip ödemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin atan bir hocamıza ruhlanma hediye olsun diye. Kendisinden teyze aldığımız Muhammed Saad'ı bir şey vereceğimize rahman hasretten hediye olsun diye. Beldemizin medarı iftarı, ı iftarı Müşâ Aleyhisselam'ın, Saad-ı-Kiram'ın ve Eylül El El-Eltari Hazretleri vs. diğer saad kiramın ve kümle evliya Allah'ın, kümle hayr-hasana sahiplerinin ve bilhassa bu camiyi dila etmiş olan İskender Taşa'nın ve bu camiyi bir güne kadar hizmette tutmak için zahmet etmiş, masraf etmiş, gayret etmiş olanların ruhları için ve bu camiden gideran eylemiş olan bu barıdın adamlarının imanların, hatiplerin, mezunların ve izlerin cemaatlerin ruhları için ve nihayet sağ olan, hayatta bulunan siz ve siz kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün geçmişlerinin ruhları için bizlerin de sağ olanlarımızın da Rabbimizin rızası ile uygun yaşayıp ömrümüzü hayırlı, verimli, eceli, sevahta için Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kuy olarak ve vesile olsun. diye far kadar üç üzat ekleyelim. O büyüklerimize hediyelerle meleklerin vermiş bilhaddin. gel Ramazan Ahali kitabının 59. sayfasında ve 8. hadis-i şer tam başlıyor dedim ne kadar okuyabilesek aşağıya doğru 59. sayfada teminat hadis-i şerler teminatını okuduk birinci hadis-i şer dediğimiz İbn Abbas ﷺ rabbiyallahu ahma dileğe elamıştı ki Subhanallahumma büyümiş uzaktan men ala Kıyamet günü öldüğü zaman minadin minadin minbıtlanil aşil ortalarından. Doğru bir minadi seslenir. Gıplam, <gülüyor> Bakın kelimesinin çoğulu diye indirilir. Gıplam, Gıplam, Eyüp'e Şimdi ıbbakmın binanel yasap diyor. Yani ortası demek. Aşın ortalarından doğru. Aş-ı alâdır, Aş-ı azimdir. Efendim? Oradan <gülüyor> bir ses seslenir mahşer halkına. Böyle ee, aşağıda kayal alıp cümle halkı cihan. İnsanlar toplanmış. Oradan seslenir bir ki Viyatın menarallahü all ejrehu seyadu ejri Allah tarafından verilecek olanlar kasmaya. Tabi bütün seyahatleri veren Allah, bütün cezaları veren Allah, Allah. hani nasıl bir hala temsin? Bazen dünyada bile, mesela çocuk çok çalışkan oluyor da, o zaman diplomasını okulun gidili veriyor ya. Yani, Toplantıya gelmiş bakan veriyor. Veyahut başkomutan veriyor. Yani hani şeref bu. Büyük bir şeref. Yani doğrudan veriyor salabını... ...doğrudan veriyor salabını Allah'ın vereceği... ...kimseler eva kalsın. Yani, ne kadar büyük bir şeref olduğunu anlayın herkes korkudan titreşirken eğer bunun halin ne olacak eğer de hesabı miyim, kalacak mıyım cennete gidebilecek miyim yoksa cehenneme düşüklenecek miyim derken Allah tarafından bizzat terfik edilecek şerefleri olacak o zaman kasmaya biriniyor. Yani şöyle bir gözünüzü kapayın, tasavvur edin durumu ne kadar büyük bir şey, Allah hepimize nasip etsin. böyle güzel bir durumu o zaman Nâ telâ اِلَّا مَنْ اَتَاءَنْ يَنْدِ اَخِرِهِ Ancak kardeşimin bir hatası ve bir günahından dolayı hata işlemiş ama affeden kişiye kalkacak, başkası kalkmayacak. Yani demek ki bundan ne anlıyoruz? Allah'ın doğrudan doğruya kalktık edeceği, mükemmeliyat kimseler, affedeceği kimseler. Kimleri affeden kimseler? Yani Hüsnümen kardeşi kendisine bir kusur işlemiş Tamam kusur dedi günah dedi zent, tamam Hata, kabul İşte o hatayı hatası olduğunu anlamaya reanen Aksediyor Tamam hata da ne olsun Hani Bazıları da, bazıları mesela ben yani insanların hakkında böyle düşünmüşsün ama böyle bir şey yok yanlış bir bilgi yok benim böyle bir kadatım var tabi suçlu olunca zaten kabul edilir mazire. ama suçlu yani kusuru var ama affetmiş demek ki böyle kimseler çok kıymetli kimseler onların mükafatını Allah verecek allah Teala Hazretleri neden bu Büyük bir tehatatı veriyor, atladıkçı veriyor. Mesela kardeşlerim, Allah'ın hikmetini kullar, anlayamaz ama gördüğümüz şu ki, mesela İslam güvenliklerini, güzelliklerini inceliyen bir insan diyor ki İslam'ın dış ana, amacı olduğunu görüyoruz diyor. İmanı, itibarı korumak. Bedeni korumak, malı korumak, nesli korumak Efendim e, diyor sayıyor yani bu beş tane şeyin ana amaçların ne olduğunu Nereden çıkıyor bu? Ayetleri, hadisleri izlediğin zaman, grupten zaman Şöyle bir izan ile, ihlan ile zaman o zaman ortaya çıkıyor Şimdi neden Allah Celle Celaluhu affedanlara ah çok büyük mükafat veriyor? Müslümanlar birlik olsun diye, Müslümanlar kusur bile olsa affetsin birbirlerine diye, dost olsunlar diye, Muhabbet etsinler diye, parçalarını bölünmesinler diyor, birbirlerine düşmesinler diye, sas baş başa kırmak sırma birbirinin evet sarılmasınlar birbirinin gözüne olmasınlar diye, birbirlerini sevsinler diye. Benim de adı yüce cennetlerden hadis-i şeriflerden akit de çıkarttım. Emin önümüz hakikat tabii büyüklerimiz de bu kitaplardan mutlaka çıkarmışlardır. Allah kelam-ı celalihu müslümanların birlik ve beraberliğine ve muhabbetine sebep olan her şeye çok büyük bir veriyor. Birlik ve beraberliği ve muhabbeti bozan her şeye de büyük ceza veriyor. Demek ki müslümanların, müslümanların birlik ve beraberlik odelenir. Mesela seran vermek çok sevap O bilinçlenir yok, o seranı ah, adet Ya rahmatullah dinleniyorsun 10 adet, 20 adet Hüseyin'e kazanıyorsun, seran kazanıyorsun Hemen tamam. yani Yani hediye vermek çok sevap Ziyaret etmek çok sevap Hasta ziyaret etmek çok sevap Arkadaşına ziyaret etmek çok sevap Efendim bilmem, işte afetmek çok sevap vesaire Sevmek çok sevap Seranın sevilenle beraber olacağını. İse sünnet olan o fiil de işte devlet bildiriyor. Allah celle celaluhu. Cennette bir sürü cennette de kendilerine çok büyük köşklerin ev bildiriyor. Yani bütün gönüllerden bizden istenen ne? Dediğimiz şeyin, dediğimizle muhabbet edin. Hatalı varsa da affediniz. Ne demiş şairler? Yarısız kalmış cihanda ey sız yar isteyen. Mevlânâ bize bir şey söylemiş. Ne demiş? Ayımsız bir dostlar isteyen kimse Ulamaz böyle bir kimse Neden? Hiç ahbabı olmaz Neden? Kusursuz insan olmaz Kusursuz kur olmaz Diye hep duymuşuzdur Duymuşuzdur ama kufuru etmiyor. Şimdi sabah dendiğim şeyle Görüştüm ben diyor Oğlumu diye Evlatlıktan yetmiştim diyor Baktım marif gibi Yani sert Şunun suyu sert Sert çevir Böyle kıyırsam cimr yapacak böyle, çok sert yani, ben diyor, oğlunu evlattıktan reddettim diyor. Niye? Kendi bir güne evlilik yaptı diyor. Tamam, haklısın tabi, insan anasla babasla sormalı, anası babası büyütmüş, hayırlı bir tüm şeyler, evlendirmek ister. Sorsaydı iyiydi, tamam ama, dedim ki sen şimdi evlattıktan reddedince o ana babası, bezi aslında için helak olacak, olsun diyor. Ya Helena kurtarmasın mı? mı? Aslı diyor. Eğer onlardan gelmiyor diyorum. Söz hatma. Ya aslak. Işte kurtarmaya çalış. Sen bir öyle bir düşünmelerinde şöyle öyle sepeti açtı bir ya, ayağına takmış, ciharına da getirilip onu devam edebilirsin. Devam edersin. Böyle bir İyi anlatan hak etmiş bir yolla idama getirirken dayanmıyor insan, evet. yani direkt dayanmıyor. E şimdi sen nasıl devam edeceksin? olmak lazım, olmak lazım. Yani kusuru dayışlamak falan değil. Bir hata işlemiş, öyle diyeince onu çeksin mi? Hadi, atla Hiç olmazsa bundan sonrası düzeltmeler çalış, atlatlar yanaklı insanlar. Eğer bir arayı güceltmeye çalışıyorlar hacalan duruyor gibi ona var var, buna var, var. buna gelmiyor sevabını bekliyor İkisini barıştırmaya çalışıyor hayır barışmıyorlar tüfekler koymuyorlar tabancalar belde bıçaklar kayışın yanında efendim o aile o aile düşman efendim yiyecekler yedirler, yiyorlarlar kırıyorlar kırıp geçiyorlar düz yürüşüyorlar kan davasına sekiz kişiden de oluyor 30 kişi öyle taraftan ödüyor, şu kadar yaranı, bu kadar yaranı Ne oldu? Kim zararız? Geçen sene, sefer de anlattım Adıyaman'a gidiyorduk, dünyadan geçiyoruz Diler ki bu köyde bir alim zat vardı, şeyh bir insan İki aileler arasında da kan davası vardı Bir ailelerden birisinin düğünü olacaktı Gelin, bu düğün mühasebetiyle demiş. Ona gitmiş yalarmış, ona gitmiş yalarmış, İkisi burnundan efendim İstanyol duvarısı gidip doğru soluyor. Burnundan duman çıkıyor yani, yanaştıramamış bu araya, çok masraf etmiş, dinletememiş, kalkmış gitmiş diyin gün günü köyden, o kasavadan kalkmış gitmiş. Diyin gün günü ne olacak yani? Bir genç bir gençle öğrenecek, mutluluk olacak, şenlik olacak değil bir kan dalasından bir kavga çıkmış, 4 kişi oradan, 3 kişi buradan ölmüş. Ne oldu? Öldürenler hapis, ölenler ve öldürenler cehennemik. Hoca, doğru konuş. Müslüman cehennemik olur mu? Peygamber Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman, bir Müslümanın karşısına silahını çeker de öldürmek kastıyla çıkansa. Öldülen de ölen de cehennemdedir. Gören <gülüyor> ki ya <arasın> Resulallah <gülüyor> Öldülenin cehenneme gideceğini aklımız anlıyor. Tamam öldürdüğü için cehenneme gidecek. <gülüyor> Öldülen ya Hep öldürüldü, maktiri öldü. Hem de hem ne cehenneme gidecek? Allah'ım anlatıyor. Diyor ki çünkü o da ötekisini öldürmek niyetindeydi. Niyeti o da silahı var. O da onu öldürmek niyetindeydi. Ama kurşun öbür taraftan evve geldi de onu öldürdü. İşte bunun da silahı var, o da onu öldürdü. Onun da niyeti etkisi öldürmek olduğun için ölandı, o da anda cehennemde. Şu felakete bakın. Yalnız dünya felaketi değil, yalnız dünya felaketi değil, ahiret de gidiyor. Çünkü bir Müslüman bir Müslüman'a haksız yere öldürürse ölandı. Şöyle tevhidin en zevninden bakarız. Senden tertemiz olan cehennemde hâliden cezası. Bu aynı kelimenin üzerinde inşa müktedir. Vallahi. Bu nedenle ki İslam düşman ilan edildi? Türkiye'de İslam düşman ilan edildi. Gericilik Devrim düşmanlığı, düşmanlığı, düşmanlığı İslam'ın düşmanlığı denildi, İslam ilan edildi, İslam'ın kökü kazınmak istendi. Kazındı mı? Kazındı. Kazımlan yerlere bu hastalık geldi. İslam Efendim, Öğremen en büyük haji efendisi neler hallediyordu? Hizmet işte elini öpüyorlardı, barışıyorlardı sözünü dinliyorlardı mübarek adamdır, sözünden çıkılmaz diyorlardı el temizle dinlendiriyorlardı sen misin? sen misin şu şey efendim İslam'ı kazıyan tamam, kazıdın oralardan İslam'ı kazıdın çıkarttın, ne çıktı altından? çirkef çıktı İslam'ı kazıdığın zaman altından çirkef çıktı gençler, anarşist efendim, yaşlılar Haydut bilmem neler neden? Allah korkusu insanların gönlünden çıktı mı o insandan hayırlıyaması. İşlerse kırk işte tane dütleme alsın. Bazen dütleme haydut dütlemez haydut, daha buzlardır. Neden? Dütle olsun Şeytan gibi her şey biliyor, gibi, gibi, domuz gibi biliyor her şeyi. ve daha da zararlı. Keşke ziyanlı olsaydı da polisi haklıya ama şimdi konusu da haklı, askeri de haklı, öyle de haklı, bunu da haklı. Neden? Tahsin söyledik. Beş zikremanı tahsirle olduk. Hayır, eyfet kırımcını Onun için mutlaka kardeşler bunu biz söylemiyoruz. Sadece bir söylemedik, biz söylemedik. Bu onaki kadiseler olmadan önce yazılmış, 40 yıl önce, 50 yıl önce benim çocukluğumda okuduğum kitaplarda ve benim okuduğum kitapların yazarlarından önce yaşamış insanlar dediler ki açıkça yani sayfalarını gösterebilirim, paragraflarını okuyabilirim size Benim mümmetin diniyle oynamayın benim mümmetli dininden ayırmaya çalışmayın anaşi olur dedi sonra aynen anaşi olur ki üniversite kumandılar o zaman mümmet anaşiyi bilmiyordu o zaman mümmet jandarma izleyip bilir O zaman. Ee, polisi gördüğü zaman her şey bitiyordur. Hadi bakalım, sen misin İslam'la oynan? Ama sen bitti. bir bozuldu mu? İşte işin asıl sebebi. yani Asıl katiller kimler? İslam'la uğraşanlar. Asıl katiller, imanı yok etmeye çalışanlar. Asıl katiller, Allah'ın emrine karşı gelenler. Asıl katiller, insanların kendinden Ahiret imanını, hesap korkusunu, Allah korkusunu çıkartanlar. İki laslı bu. Ama onlar ceza vermiyor. Onlar kandırılmış olduğu şahıslar hapse giriyor, idam ediliyor, öldürüyor, öldürülüyor. Cehennemlik Onlar da cehennemlik olacak. Çünkü sebep olan, sebep olan şeye girer, aynı cezayı çeker. Ama işte biz anlatamadık bunu. Millete anlatamadık. Efendim haydi, haydi sayıldı. O zaman efendim haydi sayıldı. Sarımlı gideri insanlar camiden efendim yasıldı. Kapattı. Açılmadı. Kuran okuyanı düşman olarak görüldü. Yine aynı okuyanı yasarmı kadar daha fazlası açılmasın. Yasarmı kadar ne? Kuran. Hak yapıyor. Kuranı hak yapıyor. Ben şimdi bugün ne yetiştirilmek istiyorum? Ben şimdi tutamak istiyorum ama diyemem. Sevde bir var. Herkesin istediğine inanmakta sağlarsın, sağlarsın. Herkes inancına göre çocuğunu yetiştirmek hakkına sahiplik güya sahip. Evet, ne oluyor sana? Gül gibi imam adı okulu açılıyor, bakan izin vermez, imza atmaz. Bakan izin verir, yüzyıcınlar izin vermez. Efendim, o izin verir, yüzlü kalanca kuvvetler izin vermez onlar izin verir, onlar Avrupa'ya izin vermez. Yani biz neyiz? Yani devletin görevi nedir? Gün aksam okudum, yani bir eski politikacının efendim, devlet üzerine yazıyor bir kitabı okudum. Efendim, dış politikacının devleti ama biraz şöyle sana falan karıştırdım. Devletin vazifesi, millete hizmet etmek, milletin yarınını sağlamak, bir ayrıma ümitle bakmasını sağlamak, mutluluğunu, rahatsını, rekahını özelliklemekle. Yani millete kan kuşturmak değil ki devletin görevi. Devletin görevi milletin tepesine çıktıktan sonra onu kırbaçlamak değil ki. Hizmet etmek. Ama bunlar yakınmadı. Biz söyledikçe, şöyle oldu böyle oldu, hala bize çatarlar. Özelere çatanlar, şehirlere çatanlar, kaliteklere çatanlar, tasavvuda çatanlar. Tasavv ne olur? Tasavvuf insanları nefis'ten ve şeytandan kurtarmayı öğreten vicdan terbiyesi, mahalleli açıyorlar. Ne çatıyorsun e, lan? insan bir olsun istediğini yapacak. Ne yapıyorsun lan? Kontrolü yapsın. İşte Avrupa'da gelen zihinler, herkes, erkekle, şey diye, duyuyor, bir yer, Avrupa'da erkek erkekle kimi sevdiğine mükemmel ettiriyor, mükemmel terbiyesi. Erkek, erkeği kalına takıyor, papazın karşısına geçiyor, biz ismini öğrenmek istiyoruz diyor, erkek, erkek diyor. Papaz ve nikahlarını kıyıyor muhterem kardeşler. Çıplata kampı kuruyorlar. Kadın, koca, çocuklar, sivil, çırıl çıplak, hudutlar içeri kampta çıplak geziyorlar, sallım sundum. Orta bu. Yani daha önce rezaletle Biz neyiz? Biz Müslümanız. Biz Müslümanıysanız. Biz, biz ahlaka inanmışız, hakkaniyete inanmışız, karşı mizmetine merhametimiz var, efendim çalışmanız, kimsenin hakkını yemeyiz, herkesin iyiliğini, istedik, efendim rüşvete... rüşveti engelleyemiyoruz, tabii engelleyemezsin. Ne sandın ya? Rüşvet yasak demekle rüşveti engelleme mi sanıyordun sen? Rüşveti ne engelliyor da? Rüşveti memur aç bile olsa, memur aç bile olsa ben oğuma haram etme götürmen duygusu engelliyordun. Sen kaldır, kaldır o duyguyu, al dinsiz memuru, çıkart dinleri. Hadi gör bakalım, rüşveti engelleme bakalım. Bak bu sabah takvimi kopardım, takvim yeteneğine geçiyor, tüylerinde kendileri. Müritlerinde, makşevi hazretleri, müritlerinde ne büyükşiş yani. Üç gündür açmış mürit, metanat kardeşlerim kendinize onun yerine bir koyuverin bana. Üç gündür aç. Sabah, öğlen, akşam biz günde üç öğünle nasıl yiyoruz? Bu öğünlerin arasına da gene acıkıyoruz. Üç, günde üç öğün yönetliyoruz da arasında da acıkıyoruz dışarıya atıyoruz, fıstık yiyoruz, simit yiyoruz, muzuk kemiriyoruz, dinlenme yapıyoruz. E efendim çay içer, şeker helva, efendim kol balığı, şeker, çikolata, efendim dinlenme. Böyle müze de teşakkul yapmakla 3 gündür açmış. bir şey Yani Bu, şehir, bu insanlar, başka türlü insanlar 3 gündür açmış. Elini karpuz kabuğuna uzatmış, derviş çekti. Ebu Tırabi Mahşerî Hazretleri çekti. Dervişi üç gün az karpuz kabuğuna elini uzatmış, karpuzun kırmızı içine değil. Keçiler yer, kolunlara keseriz biz, kolunlar yer kabuğuna. Karpuz kabuğuna üç gündür aç verdiği için adamcağız karpuz kabuğuna elini uzatmış. Bak nasıl bir şey meraklandıra meraklandıra Sen mi söylemiyorum yavaş yavaş anlatıyorum Mahmuttan çatlayın meraklan diye Çatlamayın da yani Çok merak edin diyor <gülüyor> Seler kardeşlerim Diyor ki şey Şeyh Efendi diyor ki Sen diye Mezatım görüyor kartıza 3 gün aç kaldıktan sonra Sen diyor derin iş olamazsın Sen dışarıya çarşıya kadar Tükkan alışverişe bak diyor Manfaatına baksın diyor Çarşı pazarda alışverişe Sen de hiç olamazsın diyor Üç gün aç insan daha da dayanacak, kalmış tabuna bile önmür yapmayacak. Yeter diye. Neden yazıyorlar olsun diyor insan. Nefsini her birini yapmasın diye. İşimden geldi, öyle yaptım. Canım çekti, öyle yaptım. Ee, çok ağzı ettim, ondan çaldım, ondan yedim. Bak üç gün bile de kalmış tabuna, öyle yatırmamız. Ben üç sen dolu iş sen çarşıda pazarda kızacaksın. Madem bu kadar nöte O kadar aşıya dayanamıyorsun diyor. Peki bu adamlar atar mı? Deli, saçma mı yaptıkları? Hayır. Değil mesela sana kardeşim? Adamdan anlamak lazım. Bu adamlar insanın içindeki nefsin en büyük düşman olduğunu biliyorlar. Zaten Peygamber Efendimiz de söyledi, sonradan <gülüyor> da söyledi. Peygamber Efendimiz diyor, diyor, diyor ki, hadis-i Şerif'inde asla Kailin'' Söz söyleyenlerin en doğrusu. Peygamberimizin işaretlemesi, Muhammedül İsa kabusu söylüyor. Ada adını ke, senin en azını düşmanın, nefsinle değil, neyin içindeki nefsin. Yunanlı değil, Sırp değil, Ermeni değil, Gümüş değil, şu değil, bu değil. Sen en büyük ihtimali kendini hissi. Neden? Hem de içindeki nefsi bir nehrle işlettiğin insan. Anlaşmada anlaşmayı yapran, katil öldürmeyi yapran, hoşuya hoşuya yapran, bu işeciyi o işeceği yedirten. O da Öde diyor ben işte Her şey normal. Sen de diyor. Neden? Para ediyor para bölgesi en az buluyor, kazanlık yapıyor. Rusya Alman'ın rüşvet, rüşvetin maktuğu en çubuğu en şeyi maktuğu en çubuğu Bir de ara asma mukarıb. De deniz diyen deniz, ya damla hamur hamur hamur haşhaş haşhaş haşhaş haşhaş Ya hamur tozu suyu bir düşmanlık bir araç katetiyle. Böyle bir, çifti, bir Değil, hamur, millet mi Hazine? Hazine. yetiminin gülüm, yoksulluğum, ihtiyarım, beytilmemiş. Herkesin hakkı, bir defa Aşık Seyze, kredidir diye alıyor, bilmem nedir diye alıyor, kalancadır diye alıyor. 50 <gülüyor> tane fabrikası var, 50. tabrikayı da kurmak için geri devleti dolandırıyor. Diyorum, isim de verebilirim. İsim de verebilirim, oyun var diye. Şimdiden ödemleştirme olacak diye, Özelleştirme olacak. Bazı kereme basit şimdi gözüne kestirdiği Kerem kendi kucağına düş, ağzına nap diye düş. Ve bu ağzına patlarak düşmesi için, zihir bittim ya, için, efendim, evimler yapıyor. Evimler yapıyor. Yani müessese sondağına bırakırsak ne olacak? Çalıştırırlıyor. Çalışmaya dönecek. Öbekinin ayının ağzına alıp pişmiş olarak düşecek. Arayacaksınız. Meslemlendin mi? Böyle şeyler hayal edişimlerini başlıyorum, söylemeyi plan, doğru değil tabi, söylemememiz lazım. Sınav konuşmamız lazım ama bu kötü şey geldi ki var anlat. Yani bilmedim mi dünya? E, bana da anlat bu insan. Üstüval geliyor. Büyük tabu katıyor, büyük sanayi geliyor. Bilmen çok güzel verdi. Kim aldatıyorsun ya sen? Kimler aldın onu sana veriyorsun? Bütün oyunlarının iç biliyoruz, nasıl döndüğünü. Şunun etkisi, insan olsa, girişlik olsa, iman olsa, Allah korkusu olsa bunun etkisi, şey Amerika'dan bir ayda daha iler geçer. Bir ayda. Herkes bana olur, yiye, yiye yiye batıramıyor. Osmanlı Paşası vermiş, Paris'te oturmuş. Fransızın Diplomatı gelmiş, oturmuş, Arman'ın diplomatı gelmiş, oturmuş, Tabii şöyle herhalde müddetlerlerinin arasında sohbet ediyorlar. Herkes kendi milletini metediyormuş, kendi devletini. En kuvvetli devlet benim devletim diyormuş herkes. İngiltere diyor ki ben işte kıtalara yayıldım, senin gelelimler, ben en büyüğüm. Fransa devleti, ben de Afrika'da şöyle aldım, buraya aldım, Ceza'yı, bilmem, eser'e neyse Alman öyle, plansa böyle Herkes kendi devletini ne çeliyormuş, taşına mı diye demiş Bizim taşına gelmiş Dala demiş Heserde gayet sakin böyle Koşuna demiş çırpınmayın bizim devletimiz büyük diye anlatmaya çalışmayın En büyük demiş Osmanlı devleti demiş Koşuna çırpınmayın demiş En büyük devlet Osmanlı devleti Ne demişler? Şu bir nebi, "Sen dışarıdan değil içeriden nefes için öğren, öğren." قال haydi demiş. Sen dışarıdan öğreniyorsun, yedi diyen? Tabii ki sağır diyorsun. biz de içeriden nefes için uğraşıyoruz, Çünkü ne ibaretiyle yıkanırız. Lanet en kolay olduğu mübadesi demiş. Bilmişlerdi ama doğru. Doğru. Yani dışarı sadece içeride değil, dışarıda değil, içeride de. Sadece içerideki insanların dışları değil. İçin nefis, için içinde nefis, Bizim yıkan şeytan ve nefis, mefsaniyet ve şeytaniyet. Düşünün aslı bu. Şimdi biz yanımdan anlayan sabah süre Devletin Ankara'sında 27 sene yaşadım, devlet dairelerini, bakanları, başbakanları, reis-i cümleleri hepsini tanırdı. Mahdatlığımız oldu, şuan. Bunları söylüyoruz da, bir geçiyorlar, ha zandaş var şimdi. Dünyayı tam güzel çekin diyorlar. Günayın güzel çekin o, da yani şöyle güzel diyorlar. Onun için Aziz ve kardeşlerim işte bu nefis yeminlediği zaman devlet de batıyor, millet de batıyor, insan da batıyor ahirette de gidiyor. Dünya da gidiyor, ahiret de gidiyor. Ama yani nefsinin yanında bir insan, o zaman kendisini bir nedeni de affediyor. Doğuna ölseye Selamı bilse, çıkıyor karşısına bir insan, ne vaale, ne vaale aksak kalbli, ne müezzibe, tatlı bir ne gülük bir ne camaal, merhametli müsahketkarlar, aşk haline, akımlı, süsürlü, döçe efendim, alim, fazıl, kamil, tatlılar tatlısı insan ne yani tasavvuf, tasavvufun sonucu ne? Yönüşleniyor. Tasavvufun sonucu ne? Meydana. Tasavvufun sonucu ne? İbrahim Hakkı Erzurumlu. Tasavvufun sonucu ne? Efendim, bundan şu büyük bir büyük. Hangisini, hangisini sevmez bir insan? Mümkün mü sevmemek? Neden? Nefis terbiyesi olmuş. nefis İslam olmuş. E, o kadar padişah geçmiş, vezir geçmiş, efendim, lider geçmiş, bakan geçmiş, başkan geçmiş Ne millet onları sevmiyor? Ne adını kimse anlıyor? Bir zamanlar efendim bilmem, kredillerin başında mal koştuardı Herkes zihavet ediyor, bilmem Hangi yerde bilmem, hangi diktatör vardı? Diktat herhalde filan göber Hepsi doğruydı, kaldım, faldır, doğruydı Bakıyorsun ki milyarları yemiş milyarları kaçırmış Ben kız veanet Evet, şimdi aklın mantığın görevlediğine Bir eğitim sistemi var ki Hazretli insan yetiştiriyor Dürgün insan yetiştiriyor Tatlı, hoş insan yetiştiriyor Bir eğitim sistemi var ki Haydut yetiştiriyor, devletin başına Zeydetin tam en büyük haybeti yetiştiriyor. Gütleter oluyor. Haydini alıp bitiriyor. E şöyle. Çalıyor, çırpıyor, kırıyor. Doğmuyorlar. İnsanın videosu bu kadar Ama gölge doymuyor. Gölge daha küçük. Fakat da şu gölgünün içine dünyayı saksa Yine de olmuyor. Neykanı zidni Adem'e yâziyâni ve tezâ yâhime sâlihâ, yâhime sâlihâ, yâhime sâlihâ. Adem'e iki bölüsü, iki dere yatağı, artılar, olsa üçüncüyü işte. Gözünü toprak dolduruyor, başka bir şey dolduramıyor Doğruyu hanıdın böyle Biz hamsının köçeğini çıkarmadan unutamıyoruz O doğruyu üstündeki senonu bile kaldırmadan da oooop kuyruğundan tutup Mık geçiyor ağzından Daha da yiyor Onun için insandan insan olması lazım İnsanın insan olması için evlâ Müslüman olması. lazım. Müslüman olmadı mı? İşte İngiltere Başbakanı, işte Fransa düzeyciğini, işte Alman dilnamesi, işte Sırp başkını, işte dilnamesi, işte Amerikalı işte dilnamesi. Kimse homo seyrediyor, kimse beğenmedi, çatal çatal dinledi, kimisi dilnamesi. Ne. Neden? İnsan Müslüman olmazsa İslam yapmazsa insan bile evlanız. Hayvanlardan daha çapık gelir. Ülaike, kel en benzin aldar. Daha çapık gelir, homoseksüel. Sen artış diye beğeniyorsun, ama bunu yakışıklı adam duymalara bak, saçlara bak, kıyafetlere bak, meydana götürüyor. hayvanlık Sen de sakıyorsun, o üstte dönüyor. Homoseksüelmiş de, o üstte dönüş, geberip Neden? İnsan Müslüman olmadı ne? İnsan olmaz ki. Müslüman olmamın ilk şartı Müslüman olmadı. İnsan olmamın ilk şartı Müslüman olmadı. Müslüman oldu. Ondan sonra ne olacak? Nefsini ıslah etmeyince ben eten insan olamaz. Nefsini ıslah edecek. İnsanın içinde bir şeytan var, bir nefis var. Bu ıslah olmayınca olmuyor. İşte onu ıslah ettiğiniz zaman bir de Allah'ın önüne girdiğin zaman, Kur'an'ın yerine girdiğin zaman o zaman kurtuluyor. İnsanlık da zaman kurtulacak. Olacak mı? Bir zaman sonra olacak, bu da olacak. Allah bunu da yarışmaya gösterir. Cinn ve cihan halkı isyana girecekler. Bir zaman görecek, olacak, olacak. Bakın daha olsun. Bakın yanında Allah bize göstermek. Hepsi Müslüman olacak. Buna olmadan Müslüman olacak. Niye doğanlara söyleniyorsun? Ben suhaneti sormak. İstiklardan haber vermeni istemiyorum. Hiç söylüyorum ama hadisi şerifte programlara da bildiriyor. Müslümanlar Konstantinoya'yı söz edecekler. İşte bak biz Konstantinoya'deyiz. da. Konstantinopolis, yani Konstantinoy'un şehri, Konstantinoy'un şehri değil, İslam polis. Yani İstanbul. İstanbul, yani İslam şehri demek. İslam şehirindeyiz şimdi. Fatih Ali yapmış, henüz var olarak Konstantinatov. İstanbul demiş burası. İstanbul olmuş, sonra İstanbul yapmışız, bozmuşuz. Çünkü öbür taraf bozulmasını istiyor mu? Asıl manatını, millet girmesin istiyor. Fatih Daktı, Ayasofya'yı cami yaptı. Nadık dua ediyor benim için de şirk koşuluyordu, Allah'ın poydanlarına tapılıyordu, Allah'ın gazarı geliyordu, sen cami yaptın diye dua ediyor. Ayasak'ın cami yaptı, Allah-u dört köşesine efendim, milyar edildi ki, Allah'ın en büyük olduğunu cihana, semalara kaydedi, Konstantina kolu İslam kolu yaptı. Ama İslam kolun İslam şehri manasına öldüğünü millet unuttu, halk unuttu, İslam'ı unuttu ve kurulaştı. Şöyle şu kadar maya. efendim, günü senelerinde kadın meyve karmakarış, İslam'a var mı? Yok. Düşvet var mı? Yok. Yalan var mı? Yok. Öldürmek var mı? Yok. Evet. Hepsini açtın bir denesi İslam yok. İslam'ı unuttular, ahali İslam'ı unuttular, açıkça da söyleyenler var, demiş? Müslümanlıklıymış, doğru geçmiş diyenler var şimdi, açıkça bunu söyleyenler var, geç geç hocam, diyelim onun boşluğunu diyenler var, büyük içip yan gelip yapacaksın, hayattan kan almaya bakacaksın, boğazda mı? Çanlıca da mı? Bakalım En sakallı yer neresiydi? Neresiydi? Sözüme baktık gibi bu mantığa döndüler. Bizim dedelerimiz böyle büyüldü. İslam böyle büyüldü. Onun dünya kötüye gidiyor. Bu değişecek. İslam hakim olacak. Evet, ölecekler, kırılacaklar, çok çok ızgarat ölecek. Her hanede, her hanede, öldürülmenin, katledilmemenin acısı duyulacak diyor. Tatil zamanda acır olacak, katil olacak, öldürme olacak. Kırılacaklar insanlar, kırılacaklar, kırılacaklar, niçe sal, niçe sal diye bilelim. şu insan ölümleri, adam ölümleri. Ama sonunda İslam gelecek, İslam hakim olacak diye bütün. Fakat tabii. Ben niye üzülüyorum? Sizin namınıza da, kendi namına da İvanatel insani katatkanet kıyametuhu İnsan öldü mü? Kıyameti kokmuş demek. Giterci. Ölmeden Allah şu gözümüze İslam'ın güzel günlerini göstersin. <gülüyor> Onun için çalışmayı Allah bize nasip etsin. <gülüyor> Dokuzuncu hadis içeris. Yani 8 okuduk birinci olarak. Yani kardeşlerimizi affedeceğiz. Asledemiyor, baba evladı asledemiyor, kardeş kardeşi asledemiyor, komşu komşu asledemiyor. Nefsimizi yeneceğiz, asledeceğiz. Başka çağrısı. Nefsim bu şey söylüyor, sen nefsimin söylediğini aksini yapacaksın. İşin tutunmazlık tarafı bu. Bazılarımız diyor ki, dış kompukayı nasıl değerlendiriyorsun diyelim. Konuşuyorlar arkadaşlar. Çok basit diyor. Fiyanca dersinin derslerinin yazdıklarına bakıyorum, onun tam tersini düşünüyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> daha da, da ötesi diyor. Diyor ne de söyledi. Ama o zaman yazdıklarına bak, onun tam tersini düşünüyorum. Fiyandili böyle şeyler söylüyorlar. Şimdi bizim de yapacağımız nefis, ne söylüyorsa onun aksini yapmak. Yazarsa da uyuyup diyor. O zaman demek bir kavga edeceksin. Kesinlikle kavga edeceksin. Otur şurada yanağın diye kendine bak diyor, demek ki diyor, şimdi iskandar taşın gidip de hadis birini mi diyor, bak diyor, bu doğal ise burada diyor, olur artık, sarı ne olur, bilmem ki, oralar da artık tadı kalmadı, kundurlar olur, Selim Paşa mı olur, bütün sahiller böyle, bütün sahiller ön Dağların başlarına bile şipeleri yapmışlar. Şipeler e, şey gibi, Mısır kürkanının üstünde Mısırların dildimine yapıştığı gibi yapışık evler. Neymiş? Tatil edilmiş. Ya ben burada mesaj alamam ki, bunlara sitarsın. Hocam, bir gün gibi değilmiş. Bunlar buradan kalkarlar, denize giderler, denizde giderler. Efendim, göz günahsı olur. Bilmem, o günahı olur, bir günahı olur Her gün günler anlatılır, akşam oldu mu? Mehtap çıktı mı? Öğrenle gösterdiğim bebekleri alırlar Öğrenin ortasında, ayı oynatır gibi birbirine oynatırlar Çıçalarında, çöperler, yerler, içerler bir, bir ayrı sefası varsa oranın Sormadırsın, dilemesin, tamam ben biliyorum Sinahına baktın mı bir dünyada. Yümüne, sinasa baktın mı Onun ne kadar büyük felaket olduğunu biliyor Evlatlarını kaybediyor insanların Kızlarını kaybediyor Ama farkında değil Sonra olan yüzde yiyecekler Farkında değil Allah uyanıklık maksud olsun İzâkân-ı Yolun kıyama Kıyama Kıyama olduğu zaman Teallekal diyar-ı icar Koncu koncuya Diyekûr Ya Rabbi, sen hâzâ fîmâ ağlâkâ bâdâhû ve mânâ ve âlâhû Ve Kıyamet günü öldü mü? Komşu komşuya yakış şerikasına Ve nâşi râbî dâkîr ya Rabbi sordu sor ki Niye? Benim yüzümden kapasını kapattı, sofrasına beni kabile etmedi, sorgun ayarak. Niye kafesini yüzümden kapattı da, sofrasına almadı, sorgun Komşunun komşunun hakkı var, ne hakkı var? Her türlü hakkı var, her türlü hakkı var. Komşu komşuya yardımcı olacak, pişirilir, açtan verilecek, eza verilecek, ceza verilecek. O programlar diyor ki, şimdi biz 20 katlı 30 katlı günahlar yapıyoruz ya, yetkeden sekan sıkıntı, yayı bir diyorlar. Tırmık tırmık yayı tırmalıyor şimdi bu günahlar. Ne anladın, e, diyor ki, günahımızı hayasını diyor. Tabi sen günahı iki katlı yaptın mı, onun önüne dünya çıkılmış olacak, esinti gelemeyecek komşuya. Bak seni bile düşünüyor peygamberi kendisi. Günahınızı yükseltip, komşunun havasını engellemeyin. Komşunun havasını engellemeyeceksin, yürüte yapmayacaksın. Çok çok atmayacaksın. Efendim, yedi gün pişirdin ve neyin kötü bir etrafa dayalı tadak öyle getireceksin, vereceksin. kendisiyle kendisiyle yürücüleyeceksin. Özarsa cezasına tahammül edeceksin. Karısının, kızının lafını yan yan bakmayacaksın. Bu şöyle bir şeyden ya. Bunu yaşayamadı mı? Efendim, hepsini cezasına. Adanın kapı kendi kapısı değil mi? Kendi kapısı. Sofra kendi sofrası değil mi? Kendi sofrası. Ama demek ki komşunun hakkı var ki yarın yıldır makserde yakalıyor tempiyonu. Allah'ın yıldır makseri sürükliyor. Sonra ayaklı durar. Niye bana, bana kapısını kapattı? E, kapı onun kapısı. Niye benim sofrasını almadı? E, sofra onun sofrası ama demek ki komşunun hakkı varmış. Daha bir şeyden onu anlıyoruz. Şimdi ben bir eve gidiyorum. Çağrı'yı mesela Ankara'da filan bir arkadaşım bilmem çevrem bağları bilmem nasıl yukarıda filan cevafakına Tamam, gidiyorum 30 tane zil var Giyişten yukarıya bilmem kaç kat aşağıya bilmem kaç kat her kapta bilmem kaç kari bir sürü zil var Silleri üstüne de milletin sinirler diyor neden yaptım hiç bilmem Zilleri yanında şöyle bir şeyler var ondan neden, neden yaptım hiç hiçbir yer yok sorunuzda verdim anlamadım Önünün basılan yönünün yanında şöyle bir uzun bir şeyler niye önünü yapmışlar? Anlayamıyorum. Anlayasın, tarihasın, yok. Acaba bu ataklar mıydı, büyür müydü? Şimdi ben böyle yanlış bile bas, basmıyor. kapı kapalı. Önlerik yüzüyle bassam, yüzü, efendim, yine döndü. Bu nedir onu ya, yani? İsim yok. Biz ismini yazmıyor. Onda yani olduğunu satıyor yani demek ki. Bu neyse, ihtimalle, ihmal bir, iki, bir eşyayı yanlı yayınca kullanın. Ya ilk öyle öyle ilginciyi almayın, yanına isim koyacak yer olmasın. Sadece bir biton giymesi olsun, başka bir şey olmasın. Ya da yanında bir isim yorularsa git ben araya isim koy. Şimdi bazı aldırıysa biz yanaş kılarız, seciyada yan Şöyle. Ben diyorum ki, bu seciyada yan yayınlar için yapılmamış. İşte hibrat karakı, işte ayakları. Bunu böyle yayın. Yani her eşyayı, Asıl maksadına uzun kullanmayı öğrenelim O da bir isim yorular mı yazıl isminizi güzel diyelim Bence karşınızın kesit isim kesin olan Yorunu arıyor mürekette, çine mürekette ile Neyse sizin için bana bu bölümlü koyduk şey. Şimdi zülo basıyorsun Alının zilinden yolu çıkıyor Yolunun zilinden deli çıkıyor Aptalaa Bundan böyle karıştırdın valla işte bununla Böyle yapmış, hadi şöyle olmuş, şu bölüm, şu bölüm. Genelde şuna söylüyorsun, ya bu apartmanda Şöyle bir zat var mı? Adı şu, Mehmet o da alır bilmem ne. Var mı? Bilmem diyor. Siz de oturmuyor musunuz? O tür bilmem diyor. Neden? Komşuluklu. Komşuluk yok. Niye komşuluk İslam yok da ondan. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, Cevralli Aleyhisselam bana geldi gitti, geldi gitti, geldi gitti, O kadar çok komşuya iyi davranmayı, o kadar çok tavsiye etti ki, Allah'tan emir götürüyor Cebrail, Allah'ın rahmetini götüren mümkünleri. <gülüyor> bana o kadar çok komşuyu, komşuya riayet etmeyi, hırs-i nameli etmeyi o kadar tavsiye etti ki sandım ki Allah galiba komşuyu komşuya mirasçı edecek sandım. Böyle sandım diyor Peygamber halimizi. Zaman ki Allah'a seyri yeditfuhu. Allah'a komşuya, komşuya mirasçı edecek sandım diyor. O kadar önemli. Şimdi kontrol komik konuyu bilmiyor, ölüyor, kenarlesine gitmiyor. Hasta oluyor, ziyaretine gitmiyor. Delgi varsa ilgilenmiyor. Acayip bir dünya, neden? İslam onları için, ha, şey acayip olur. İnsanın olmadığı yerde acayiplikler, acayip değildir, normaldir. İslam'ın olduğu yolda zaten acayiplik olmaz. Ama o halde o e da yok işte, eskiden de Kitaplarda var, hadis kitaplarında var, tırsız kitaplarında var, tosavuz kitaplarında var ama gerçekte yok. Neden? Değerli diyen insanların bile, şu gelen giden insanların bile şöyle bakıyorum, tayyırlarına, davranışlarına, sözlerine, işlerine. Dağrıştık maalesef, sizin dağrıştık maalesef, 3 gün aşk öldümten sonra kardır kaderine önlüğü yaptı Sen de 3 gün piyan etmemiş ya, sen dağrıştık falan atamazsın, mescuna e hasım 3 günden sonra giriyorsun, ve benim kardır kaderine önlüğü Şimdi, yorum da kalın, o şimdi Kahve gibi Yavuş, sana gibi sağlam ahlaklı olacak, Allah'ın emrini tutacak, Allah'ın emrine uygun hareket edecek, Allah'ın emrine aykırı hiçbir şey yakmayacak. Öldürseler yakmayacak. Öldürmeyi getirseler, o e ne yapalım? Hayata biz ne makine diyor, demişler. Yalan söylememişler. Doktoru dobra dobra söylemiş. Eşkıya yönünü kesmiş, aramış, üstünü bırakmamış, giderken diyor ki, şuram da altında. Adam diyor diye Hakikaten O e, da altın var. E ben görmedim ne diye çağırdım? Bana diyor hocam büyüklerin nasihat ettik ki hiçbir yerde yalan söyleme. Onun için yalan söylemedim. İşte bu daim var. Madem eşbi olsun, Adam altın var mı diye sordun var işte ah. Adam çarpılıyor. Allah Allah bu ne diyor? İşler oluyor, teybekler oluyor. Durustluk kalp mi? Böyle demişler. Her zaman anlatıyorum daha Eski doğrulara gitmiyordum. Şu anda yaşayan bir kardeşimizin babası dükkana gelmiş, Bakış dükkânın üstünde bir sürü böyle çağırtlar. Masanın üstünde, tezgahın üstünde. Bundan ne evladım demiş? Baba bundan seyret. Tık tuttu, vah vah vah vah! İşimiz sana mı kaldı evladım demiş? Ya şu senet de eşiden. Birisi birisine böcülü yansır, yok nabizim yoktu, da bir gün başkaldı, getirir. Şimdi senet ne mi alıyor? Az öpüle, senet ne bile olmuyor hacı döner. Senet ne bile olmuyor? alıyorsun, ne olmuyor? Kırtas da oluyor, senet veriyor, şöyle veriyor. Vanını alıp kaçıp gidiyor, yiyor. Seviriyor. Efendim, yemeği duyuyor. Ama parası var mı? Bak biz şey yaptık. Hacılarımız, Haçtan kaç ay geçti? Allah da ölesin. için bile almıştık bir firmadan. Kalk parasını ödemiştik, biletleri almıştık. Suud hükümeti ona ciddi havaalanma iman isabesi vermişti. İhtar etmiş. Onun uçakları ciddi havaalanma ilemediği için hacılarımız onunla gidemeyecek. E biz de hacilere söz vermişiz. Hacıları götürmemiz lazım. Biletleri al ama. Evet o firma Çiftleri önemli. Tamam mı? Ne yapmak lazım? Sözlanmıştır. Biz gece arasında arkadaşların telefonlarını açarak kimden ne kadar para varsa onu gönder, bunu gönder, onu gönder, bunu gönder. Para bulduk. İnan, 4.5 milyar lira para. Efendim, o kadar hacimin direklerini ikinci defa su firmasından aldık. Hala eski firma bize tak peşin ödediğimiz üretmenin parasını vermiyor. Hala verecek. Böyle adalet mi olur? Ben tıkır tıkır parasını daha uçağa vermişim. Sonra iş olmamış. Hala o bana parayı verecek. Çünkü bizim gezisimiz bilmem kaç milyonlara faiz karı var. Evet. Ne kadar geçiyor derse o kadar zıkkınlanacak. Değilmiyor. Ben burada ölüyorum, kalayım. Olsun ben namusunu kurtardım ya. Hacı'yı burada bırakmadım ya, götürdüm ya. O ondan ne tehditlarsa onu kar sayıyor. Böyle adalet miydi? Böyle içmiyordum. Yani ben gidip mahzemeye söylediğin zaman ben buna bilet parası vermiştim, beni uçurmadı. Kabahat da benim Şurası uçuramadı. para istiyorum dedim zaman ertesi gün kaç almam lazım? Hac oldu, hac bitti. Efendim hala adam bana paramı verecek ünlü ünlü ünlü ünlü diyordum. 5 Hayır verecektim. Kalabalığı aydının geçtim şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, baktığımız hizmetlerini göreceksin. Hala para gelince ise ne Böyle bir ülke, böyle bir adalet, böyle bir sistem, böyle bir ekonomi, böyle bir sağ anlayışı, böyle bir iş anlayışı. Yani biz burada, şu da oteli yani, ne yapacaksın, senin ne yap şeklini biliyoruz. Ticarette, efendim, dükkanda, vesairede. وَمَنْ أَنثَنَ بَنِينَ فَسُبْحَانَ اللهِ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَبَّى اللهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي صَرَافِكَ مِنْ جِنِّ الْوُتُعِ ثُمَّ نَادَى مِيَادُ النُّورِ قَدِمْنَ دَاهِي دَأْنَتَ مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَقَى أَنْتُمْ فَلْيَأْتِ الدَّقُّ بِالْقِنْ أَمْ بَادِئُ أَنَا سَأُنْزِلُهُ ödü iman-ı hazretlerinden üçüncü hadis içerisindir. Üç tanelik kalacak odalarla kalma durumuna geldik, uzattıkları yani. Üçüncü hadis sorusunda bu ki Peygamber Efendimiz İyiyatlar var, yevm kıyamet çaktığı ödüler, Kıyamet günü yorulduğu zaman insanlar öldüler, görüldüler, başlarında toplandılar. Kıyamet gününde Bismillahirrahmanirrahim Baradallahu ala haydil ümmetü surat iken yüzünün rüf akta Bu ümmetin üzerine Allah Meşil zünürtten kubbeye düna eder Neden? Meşil anlamdan mümmet de ondan Meşil Her işinde kalacaklar Ter üretmiş ağaçın yerin içine içtiğidir. Kimisinin yüzüne kadar, kimisinin göğsüne kadar, kimisinin ağzının, kulağının hüzasına kadar canlı cümle ter olacak. Korkudan millet ter de Güneş alnının tepesinde böyle. Güneşleri kalmayacak. Serata verenler kurtulacak, sefahatını verenler kurtulacak, geriye edecek olanlar ötediler Güneş'in alnında. Ama Allah'ta ümmetin, ünletin kafanın iyilerine kıyametini olduğu zaman yeşil cümlelikten Çadırlar kubbeler üzerinde. Bu sünnetle söyleniyor, sünnetten belki. Ben bildiğimde sünnetten olmuş çadırlar, böyle kubbeler efendim üzerinde inat ettiğim sünne mağdalların müminleridir Allah tarafından bir müavide mübarec seslenir. Nasıl seslenir? Ya ümmet-i Muhammed. Ey Muhammed'in ümmeti, o benim Peygamberim Muhammed-i Mustafa'nın yanına zihniş, ona iman etmiş olan ümmeti, ey ümmetin Muhammed. İllallahu kad ata entin, Allah sizi affeyledi, mücdelal olsun Allah size affeyledi, tellat-i ba'dıkın an ba'd, siz de birbirinizi affeyledi, Allah size affeyledi, siz de aramızdaki kul haklarını, birbirinizi yap bağışlayın, siz de birdenize affedin. O ile hesap, ne hisâb ondan sonra hesaba gelir Çünkü güldünlerinden davacı olup Allah'ın hızırına verince ya, ya benim Al bu hakkımı. diyeceğiz. O zaman hesap başkasında oldu. Birdenize affedince hesaba öyle dönün. Kolay olsun işte. Girdenize muhasama muhasirler olmadan kolay olsun diyor. Bakın bugün üç, iki tane şeyle ilgili, affetmekle ilgili hadisi şeref verdi karşımıza. Affedelim. Dediğimizi affedelim, kısırlarımızı affedelim. Hatasına günahına rağmen, savaşlayalım. Şu Ümmet-i Muhammed'in kardeşliğinin cümlecihan altı gör. Şunu Türkiye diye düşman, ben yani bizden Hatay'ı aldı diye. Ya sen Türkiye'yi yani bizden aldın. Ben senden Hatay verdim neylesin? Şano'dan veriyordum. Hep beraberli. Kimsenin kimseden bizi aldığı verdiği yok. Hatay ahalisi, bu tarafa intihar etmek istedi. İyi ki intihar daha rahat. Şimdi ne tarafta olsa ilmanın ilmanın Yok evet efendim, oran dinlensin mi düşman? Nasıl? Bu, bu, bu devreye hasım. Efendim, filango falan böyle, kanlı bıçaklı vesaire. Yani bu, düşmanın istediği şey, şeydir. Düşmanın körüklediği bir durum. Düşman bunu yapmak için çareler de, fitnefesat şeyidir. Biliyor da, o yapıyor. Belki, belki hak Müslümanlar yönetimde olsa, Suriye'deki Halk Müslümanların yönetimde olsa öyle yapmazlar. Ayağı süsleri beslemezler kamplarında. Ama! E, ama kabahat yine Türkiye'nin. Sırası geldi ki hep söylüyorum, şimdi de söyleyeceğim. Suriye'de İhran-ı Müslüman'ın isyan etti. Ayağa kalktılar. Hakız Eser rejimiye karşı. bir elde ettiler. Hale-i Hulus'u elde ettiler. ettiler. Şam'a kadar geldiler galip oluyorlardı. Çünkü önünden desteklilseniz de Fatih Esad rejimi gidecekti. Değil o gidecekti. De, o zaman ölüye de ölüsünmekle cana attı. O canım cindal insanlar, iyi insanlar hükümetle Bizim çifti istemedi. Günün de şeriata bağlı Müslüman bir devlet böyle dövdü. İstemedi. Açık şey istemedi. Ölüsü bizimle silah ıslamıyoruz. Geldiler adamdan. Türkiye'ye geldiler. Genelliklerimiz var, ilaç verin. Parası verin. Ne ilaç verdin Ne tıbbi verdin, ne mani verdin, ne askeri verdin, ne siyasi verdin. Hiçbir şey hakkında. Şunu ödüktü, rejim tepeledin mi Müslümanları? Tepeledin. Hapishanelere doldurdu mu? Doldurdu. Hapishanelere doldurdu mu? Doldurdu. Hapishanelere doldurdu mu? Paradı. Hamada, humusla, zanide, bendalede, bendalede, yüftü mü? Yüftü. İyice tepeledin, Müslümanlara tepeledin. Geçti mi başka bir üst tarafa ileride geçti. Maalesef ilk iş olarak söyledi ki anlaşma yapmak oldu. Eğer birisi daha saldırınca sen de mi Yani Türkiye saldırdı mı o sefer hangi güç? O zaman dokunamazdılar Türkiye, İngiliz. Ondan sonra başladı bir İşte işte Su meselesinden kaldı, İran'la meselesinden kaldı. Hani biz komşuyduk, hani aynı ahaliydik, hani yüz yıl önce bir Evet, böyle yapıyor. Kuvvetli bir örtüsü var. İstihar yetençi kullanmaz, bize karşı kullanır. Şimdi de harp olsa söyleniyor. Mesela geçen senadan böyle söyleniyor, Ağustos'ta artanlarda harp olabilirler diye Amerika'nın bunların stratejik araştırmaların enstitüsü söylüyor. Biz de dergilerimizde yazdık, çizdik. Bunlar niye doyduk söylüyorlar, görünüze açın. Dikkat edin, bunlar hak filan istiyor olursa hadi bekliyorum dedik yani. da patladı, patladır. Öşkiden kazmak tırayı ki inanmayı koymuşuz ama şimdi kazmak tırayı nereye sayılacaksın? Adam gözüne görünmüyor, daha arkasından bir çıze görüyor... Huuu! <gülüyor> Nereden geldiğini anlamıyorsun? Ökereğin başına geçiyor. Bir görüntü, bir dışı, bir patlamam. Nereden geldiğini anlamıyorsun? Öyle değişiyor. Gözüne <gülüyor> değil de bu gelişmesi istemediler. Şimdi Allah çektiriyor soruyu Çok çekiyor. Her okuyorsun. ne diyorsunuz? Çok kötü hissediyorsun. Çekar. Çünkü Allah insanın yaptığı hatayı bu dünyada da çektirir. Bu dünyada da yanına kalmaz. Sen misin İslam'a düşman olan? Sen misin engellenen? Sen misin vesayetlerine? Bak dünya çölü bu fıtratta bu ise kalıcıdır. Düşüşleri bakan falan yapmıştı. Devlet idare etmez. İleri bir yerler sanatıdır diyor. Sen misin ilerini görmüyor? Başıma ne çaraplar görmüyor? Diyor Sen misin komşularla dost olmuyor? Şimdi mi sen de göstereceksin? Öğrenin de Kim dost olabilir ki sana destek ki? Söreye olarak. Niye sen onunla dost olmadın? idare etmedin. Bakalım yani işte onlar bize hük yaptılar, hük yaptılar ve şöylerde de doldu. Biliyorsam yapmadım, aynı şeyi sen yapsaydım. Yani ben süreler biliyorum yani hükümetlerin, öbür tarafında da Türk Türkçe konuşan şeyler var, şeyler var. Sonra öyle olan Müslümanları tanıyorum, İyi insanlar. Dündar, bize döverlerdi, hapiste şimdi. İyi insanlardım, büyük temiz insanlardım. Biliyoruz hepsini, yani sen niye şey yapmadın? İşte bunların hepsi politik hatalardan sonra acısı çıkıyor. Daha yani şu anda da rüzgünize politik hatalar oluyor, sonra çıkacak. Dinlemezse, Allah'ın öndüğüne uygun hareket etmesi, tabi Allah ceza veriyor. Mesela benim kendi başıma geldi, borç almam lazım geldi. Kimden aldım? Kimse ben İslam gibi dedim. 2012 sandığında maaşımın ikisi kadar borç oluyorlar, aldım borcu. Ama bana ki iyi değilmiş Aldın boş kadar bir yönden Allah bir zarara öğretti beni Tabi ben onu ödeyeceğim ama bir Yani bir yönden alırsın öbür taraftan çıkar Adam buradan uyuşmet alır çocuğun Anlayı kadara gider düzeltemez. Neden? Allah onu ceza olarak değerli Senin o haramdan kazandığın paraları bulur da harcettirecek Allah. Senin yüzünü bulduk diyecek. Para olacak ama yüzünü güldürmeyecek. Kalbim yaralı kayacak. Neden? Haram yedim de ondan. Anlayamadın mı Allah? Be, Allah. Ondan. Çocuğun ondan sakar. Ondan hayırsız. Ondan anaşif. Karın ondan söyler. Züvan ondan mutsuz. Anlamadın mı? Anlamaz. Ne oldu ki ben? Allah'ın arasın çekersin. Allah önce birbirimize haklarımızı bir helal hesaba öyle diyorum kolay olsun diyor. Allah bazı hesapsız cemete sokacakmış. Demiş ki 70 bin kişilerin ümmetinden hesapsız cemete görücek. E. Öyle demiş Allah Peygamber Efendimiz'e öyle demiş ki Ya Rabbi bin alsın. Anlaşılırsınız. Kestel diyor. Yani, Aklı bir alakalı diyor temenni ettim Allah'tan diyor. bin kişi cennete geldiği hesapsız değilse Aklı bir istemiş. Peygamber okanımız. Her birisinden yetmiş bin kişi bağışlamış. Yetmiş bine yetmiş bin, yetmiş bin kere yetmiş bin hesapsız Şey kalkmış, öyle dinleyen sahada tabi cennete hesapsız gelmek hoşlarına gitmiş. Efendim sahabeden birisi kalkmış arkadan demiş ki Ya Resulallah dua etten de onlardan oldu. Onlardan. Sen onlardansın. Sen onlardansın buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bir baskısına kalkmış, bana da dua etten de onlardan oldu. Sedatat'a ilk kâşeti buyurmuş. İlk kâşi, İbn-i Nuhsar es O senden önce de demiş, kesmiş Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki kitapta o ikinci kalkan münafiddi. Efendimimizin ne kadar güzel adarı Yani ne dedi bile ne kadar güzel Başka e işte bir şey demiyor sen ne sen gelen yücesinde dön ya Sen atasa itkâsı et diyor Yani itkâsı senden öğrende öğrendi Demek ki tamam ne kadar Nasıl? Ödek öğrenin Evet. Erken usul gel öğrenin sana kaka üç çarşı. Üç çarşı senin geçirdiğin bitirin. Allah bizi o Resulallah'ın güzel öğretleriyle öylesin, eylesin. Bizi senin yaşına sarılanlardan eylesin. Ümmetine hırsız hizmetle hizmet edenlerden eylesin. Cezatını kazananlardan öylesin, Ahirette komşuluğuna olanlardan eylesin. Fatiha-yı Şerife. Allah'a besmeledir. <Gülüyor> should be posted. you okay. run